95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Anita Sezgener'e teşekkür ediyoruz. Programa başlarken Açık Yeşil'e yine iklim felaketleri e, özel programı yapacağız mecburen. E, yine kapımıza kadar geldi. İstanbul'un e, kuzey e, bölgesinde dün gece çok ciddi bir kuvvetli sağanak yağışı sonucunda e, İki kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. bilmiyorum bu son bilgimi Ömer abi. Daha ilgisi ee, var mı? Ee, ben de tam bilmiyorum ama üçte kayıp vardı. Yani İstanbul'da değil mi? İstanbul de kayıp var, evet. Ee, üstelik de yani Başakşehir ve Arnavutköy daha çok, bir de küçük çekmece. Ee, mesela daha merkez semtlerde ciddi bir yağış görülmedi dün bildiğim kadarıyla ama. Kuzeyden gelen bir yağışlı cephe vardı ve işte Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de örneğin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başakşehir'de bir kısmını su bastı. Yine Başakşehir Millet Kıraathanesi. Bununla ilgili çok dramatik videolar dolaşıyor etrafta. Başakşehir'deki Millet Kütüphanesi ya da Millet Kıraathanesini su basmış ve İçeride su, dışarıda yükselen bir su. Millet e, bayağı bir herhalde korkmuş. E, ciddi biçimde mahsur kalanlar olmuş e, içeride. Neyse sonra kurtarıldılar neyse ki. E, Başakşehir'de metroyu aynı şekilde su basmış. Bunun görüntüleri dolaşıyor sosyal medyada. E, ve söylenen yaklaşık 128 kilogram metre kareye bir saatte 128 kilogram yağış düştüğü söylenmiş, açıklanmış. E, yetkililer tarafından. Bazı baz, bazı noktalarda yağış 150 kiloyu buldu metrekareye diye da bir açıklaması var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve 1000-2000'e yakın ihbar almışlar aynı anda 1808 yani. Ama tabii sadece Türkiye'de değil yani. Bir de sadece İstanbul'da değil. Asıl Kırklar elinde daha Türkler büyük bir elinde... e, felaket yaşandı. Burada da Sisli Vadi denen bölgede, İneada'da e, bungalovların bulunduğu bir yerde 3 kişi hayatını kaybetti. 3'te kayıp var. Hala arama çalışmaları devam ediyor bildiğim kadarıyla. E, burada da daha çok yani inceyi değil büyük bir sel felaketi bungalovları sürüklemiş. Burada yazlık yani yaz tatili için gelen insanlar e, burada etkilendiler. Kırklar elinde olurken işte e, senin de söylediğin gibi asıl felaketin büyüğü Yunanistan'da yaşanıyor. Biraz da Bulgaristan'da ama asıl felaket Yunanistan'da. İnanılmaz bir e, görülmemiş bir e, yağış ve e, sel felaketi devam ediyor şu anda. Evet. Ali, Ali Kaya'da <gülüyor> İçişleri Bakanı Kırklar e, elinde dört e, kişinin de kayıp olduğunu söylemişti. Son açıklama oydu. Yani vaziyet iki yani Ali, Ali Yerlikaya'ya göre önce iki sonra da dört kayıp şey dört kişinin hayatını kaybettiği açıklaması vardı. Ama tabii Yunanistan'da ve Bulgaristan'da da hevkalade ağır sonuçları var senin de dediğin gibi özellikle de Yunanistan'da yani. Yani videoları falan seyredince insan özellikle şimdilik e, Yunanistan'ın orta kesimlerinde, Teselya bölgesinde daha çok Volos ve mesela en çok etkilenen yerlerden biri. E, özellikle bu sosyal medyadan falan videoları izlemek lazım. E, ya Akıl durdurucu bir şiddette e, yağış ve şey var. E, orada da mesela e, salı günü yani dün 75 santim e, yağış almış. E, Evet, 2006'dan bu yana en büyük rekor diyor. Evet, Volos'ta da bir Yenistan'da. duvar yıkılmış birisinin üzerine. Bir set yıkılıp o ölmüş. Beş kişi de kayıp diye veriyordu. Sonra aşağı Ayrıca Volos'ta'dan. Skiatos Adası, e, tatilcilerin spor olduğu Skiatos Adası, Pelyon bölgesi falan. Ve e, şeylere göre, modellere göre ben biraz baktım... E, Uzunca bir de dönem, yani birkaç gün aslında bu devam ediyor. Aşağı doğru, güneye doğru e, kayıyor bir miktar. E, Atina'ya yaklaşıyor. Tam Atina'yı vuracak mı bilmiyorum ama Atina'ya yaklaşıyor yağışlı alan. E, sonra e, şu anda bakıyorum yani modellerden bir tanesine göre Perşembe günü falan. E, yani yarın akşama doğru terk ediyor Yunanistan'ı. Ama daha sonra devam ediyor ve bir model yani şimdi bu kadar uzun vadeli model e, sonuçları tabii güvenilir değil ama modellerden bir tanesi bu ICMWFG'ye en e, sık kullanılan model e, bu e, sistemin bir tür Akdeniz kasırgasına dönüşüp e, ya da Akdeniz kasırgasıyla birleşip bir siklonla Libya'ya önce e, vuracağı daha sonra da doğuya doğru dönüp kuzey doğuya dönüp Adana Mersin'e gelecek çarşamba günü Adana Mersin'e ulaşacağını gösteriyor. Evet. Ee, bu tabii şu anda bir hafta sonrasının e, tahminini yapmayalım. Hem uzmanlık alanımızda değil ama en azından e, herkes ICMWF'in modelini gören herkes bunu görmüştür zaten. Yani umarım dağılır e, bir hafta içerisinde ama dağılmazsa gelecek hafta Türkiye'yi de vurabilir aynı sistem. E, onu da söylemiş olalım. Evet bir de Bulgaristan'da ben de şey ekleyeyim iki kişinin öldüğünü bizzat başbakan Nikolay Denkov söylemiş ve üç kişinin de kayıp olduğunu bu Karadeniz kıyısında e, vurmuş durumda seller. Bunlara ilave bu eden pardon bir de şey ekleyeyim yani hiç sonu gelmeyen bir de sıcak dalgaları bitti zannediyoruz şimdi mesela. Yo, Avrupa mesela yanıyor seller, şu anda. Abi anıyor. Yani. Bir de Orta Doğu'da Extreme Temperatures Around the World diye bir site var ya sık sık evet. yaptığımız. Hı hı. Oradaki son durum yani İran'da 49 derece ve üstü, e, Desful'da 48.4 ve 39.2 de İsvehan'da verilmiş. Yani tamamen aşırı azgın sıcak hava dalgalarının esiri olmuş. Bir de Orta Doğu var yani. Şimdi iklim kriziyle bu işin ne kadar e, bağlantılı olduğunu hani e, görüntüsü diyeyim yani bize bunu haber vermesi gereken en önemli şey daha bir hafta önceye kadar e, aslında Yunanistan'daki devasa yangınları konuşuyorduk yani Yunanistan e, herhalde Avrupa'nın en fazla yanan yani 19 e, Ağustos'tan itibaren bildiğim kadarıyla özellikle e, Türkiye sınırına yakın Bedaç civarında en büyük yanan alan ki e, yaklaşık 86 bin hektarlık alan burada yandı. E, daha sonra daha önce e, Temmuz ayında Rodos adasında e, 18 bin hektarlık bir alan yandı ama toplamı şu anda Yunanistan'da bu yıl içerisinde yanan alanın 161 bin hektara ulaştığı e, söyleniyor ki bu ortalamanın yaklaşık bir 10 katı civarında yani şeyde beklenen yıllık ortalamanın 10 katına şu anda ulaşmış durumda ve Avrupa'da da en fazla en büyük yangın olarak değil mi bu evet, zamanınki... Avrupa belli şeyleri tutulmasına tutulmaya başlandığından bu yana kayıtlar evet. e, eşi görünmemiş en büyük yangın olduğu konusunda bütün rakamlar ortada ve 26 Ağustos'a kadar e, sadece Yunanistan'daki yangınlardan yaklaşık 8 milyon ton karbondioksit atmosfere karışmış. Yani bir yandan da e, küresel ısınmanın bir sonucu olan yangınlar küresel ısınmayı da hızlandırıyor. Şimdi bu daha yangınlar tam sönmeden ya da söner sönmez diyelim devasa bir e, sel felaketi yaşanıyor üst üste. Ve gördüğüm kadarıyla ne yangınlarla ilgili, ne selle ilgili, ne Türkiye'deki Çanakkale yangını, ne bugünkü İstanbul seli, Kırklareli seli hakkında yine medyada ve çevrede e, iklim krizinden bahseden yok. E, biraz daha sabrederlerse kış gelecek, kurtulacağız diye düşünüyorlar büyük ihtimalle gazeteciler. E, ama kışında e, havalar e, sıcak olabilir, malum en var. E, o zaman da havalar... Çok güzel diye başlık atacaklar muhtemelen. Hani yazdan kalma bir gün falan diye. Ve böyle böyle e, idare edip gidecekler gibi görünüyor. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Bütün bu felaketler yaşanırken kimsenin iklim krizinden yani satır arasında bile bahsetmiyorlar. Ben hani manşet atmalarını bekliyorum ama yani manşetten vazgeçtim. Satır arasında bile kimse bahsetmiyor. Bu inanılır gibi bir şey değil. Yani bizim işte Yeşil Gazete'de var bir tek herhalde biz konuşuyoruz. Başka kim konuşuyor bilmiyorum. Bir de açık radyoda var, Hayır, başka da yok açık gazetede işte. Evet. Hı, yani, yani bu çok kolektif bir travmadan bahsediyor Chris Hedges. ben başka bir Kolektif bir suç bu aslında bence. Evet. Yani bir, bir kolektif suç bu. Hani fosil yakıt şirketleriyle e, medyanın bir suç ortaklığı söz konusu burada bence. Bu kadar basit ve e, sosyal medyada da buna kimi uzmanlar e, attıkları Tweetlerle ya da işte paylaştıkları şeylerle katkıda bulunuyorlar. Bunun ne alakası var falan. E, hala yazmaya devam ediyorlar bu ne alakası varı. Bu arada çok ilginç bir şey. Şimdi e, atlamadan onu da söyleyeyim. E, bir e, iklim bilimci var Alaska'da yaşayan Brian Breschneider diye. E, daha önce hiç görmediğim bir şey paylaşmış. E, Point diye bu e, yani şey noktası, yoğuşma noktası diye çevriliyor çeviriliyor Türkçe'ye tam bilmiyorum. Yani atmosferdeki nem miktarını gösteren bir ölçek var. O ölçek o ölçeği koymuş ve 1940'tan bu yana herhalde ölçümler o zamandan beri var. E, Ağustos 2023 global olarak, küresel olarak en yüksek e, noktaya çıkmış bu nokta. Bu da ne demek? Atmosferin e, tuttuğu su buharı miktarı ya da nem miktarı artık ne diyelim ona ee, şu anda rekor kırmış durumda. Yani Sadece sıcaklıklar değil e, atmosferdeki su buharı da işte bu yaşadığımız büyük sallerin e, bir başka bilimsel açıklaması belki. E, Edgar MacGregor diye bir iklim e, bilimci var. O da e, çok yazar e, Twitter'da. O da şöyle bir tweet atmış dün. E, herhangi bir tek e, aşırı hava olayını iklim e, hava olayı ile ilgili iklim değişikliğini söyleyemiyip iklim değişikliğini suçlayamayacağımızı söylemek ne kadar doğruysa e, herhangi bir aşırı iklim olayının iklim değişikliğinden etkilenmediğini söylemek e, söylemek de o kadar e, et etkilenmediğini söylemek de o kadar yanlıştır gibi bir şey söylüyor yani şunu söylüyor e, evet tek bir olayı Doğrudan doğruya bilimsel olarak iklim değişikliğine bağlayamazsınız. Çünkü çoğunluk şu anda bunu söylüyor. Ama aynı şekilde aslında her aşırı iklim olayı, aşırı hava olayı da iklim değişikliğine bağlıdır. Yani doğrudan doğruya e, küresel bir hadiseden ve küresel iklim e, koşullarından ya da atmosfer fiziğinden bahsettiğimiz için deyip buradan çok hızlı şu jet akımı meselesine bir e, geçmek Geçeyim, istiyorum. Evet. Ee, şimdi neden jet akımına geçiyoruz? Bunu daha önce de konuştuk ama tekrar konuşalım. Çünkü şu anda yaşadığımız olay neredeyse sadece jet akımlarının e, bozulmasına bağlı. Jet akımları ne demek? Ee, jet akımları aslında atmosferin e, yaklaşık işte içinde bulunduğumuz kısmının troposfer denen en alt bölümünün yukarılarında yaklaşık 8-10 kilometre civarında esen çok kuvvetli rüzgarlar demek. Bu kuvvetli rüzgarlar işte bazen 200 kilometre hıza kadar ulaşan çok kuvvetli rüzgarlar var burada ve geniş bir e, sütun şeklinde esiyor bu rüzgarlar ve bu rüzgarların temel nedeni yani oluşma nedeni jet stream denen ya da jet akımı denen rüzgarların oluşma nedeni arktikteki yani kuzey kutup çevresindeki soğuk havayla tropiklerdeki yani çok kabaca ikiye bölerseniz bir e, kuzey yarımköy diyelim. Her iki yarımkürede de aynı şey var. Kuzey yarımköy kabaca kutuplar ve tropik diye ya da soğuk ve sıcak bölge diye ikiye bölerseniz bu ikisi arasındaki sıcaklık farkı. Bu sıcaklık farkı nedeniyle bu soğuk hava ve sıcak hava çarpışıyor. Soğuk havanın olduğu yerde düşük basınç, e, daha düşük bir basınç var işte e, atmosferin o bölgesinde. Sıcak hava olan yerde daha yüksek basınç var. Bunlar çarpıştığı noktada bu basınç değişikliği nedeniyle bir hiç kesintisiz esen bir tür rüzgar oluşuyor. Ama bu rüzgar hani şeyin çevresini batıdan doğuya doğru e, kutuplar şey dünyanın çevresini dolaşan sürekli dolaşan bir rüzgar düşünün. E, bu rüzgar normalde e, arktik bölgesi yani kuzey kutbu soğuk olduğu zaman ki normalde soğuk olur malum. İşte. İşte aradaki sıcaklık farkı fazlalaşacağı için, yani soğuk bölgeyle sıcak bölge arasında sıcaklık farkı fazla olduğu için düze yakın bir şekilde, tam düz olarak seyretmiyor ama hafif dalgalı bir şekilde seyrediyor. Şimdi herhangi bir e, görsel olmadan anlatmaya çalıştığım için böyle anlatıyorum. Fakat e, özellikle hem kışın e, kış sıcaklıkları düşer işte şey yaparsa, artarsa yani Aktik'teki e, kışlar daha sıcak geçmeye başladığında ve e, yazın da aslında e, şu anda yaşadığımız gibi artık aşırı sıcak olduğu zaman yani beklenmedik ölçüde sıcak olduğu zaman iki taraf arasındaki kutuplarla tropikler arasındaki sıcaklık farkı azalıyor. Bu sıcaklık farkının azalması iki şeye neden oluyor e, diyor uzmanlar. Bunu özellikle e, birkaç kaynak var. E, bir Carbon Brief'in iki sene önce yayınladığı bir yazı var. E, özellikle block, blocking denen yani blokaj olaylarına açıklayan bir yazı var. Bir oradan bakıyorum. Bir de e, Grete Tümbergin e, editörünü yaptığı iklim kitabı e, da Jennifer Francis'in bir yazısı var ki Jennifer Francis doğrudan bu konuda çalışan Rutgers Üniversitesi'nden bir bilim insanı, bir iklim bilimci. Onların yazılarından bakıyorum. E, bu aradaki sıcaklık farkı azaldığı zaman yani artık çok ısındığı e, zaman e, iki şey oluyor. Birincisi bu e, düz gitmesi gereken, düze yakın gitmesi gereken rüzgarlar e, böyle menderesler oluştu. Hani bir e, şey olarak ırmak gibi düşünün bu, bu hava akımını. E, bu ırmakta menderesler yani dalgalanmalar oluşmaya başlıyor ve bu dalgalanmalar aşağıya doğru e, giderek güneye doğru inmeye başlıyor. Ama normal şartlarda e, haritayı gözünüze canlandırın işte en fazla İngiltere civarlarına kadar inmesi İner, normal şartlarda. E, şu anda, yani her gün bu jet akımlarının e, bugünkü durumunu görebilirsiniz. E, internette var bunların e, izlenebildiği yerler. E, şu anda yaklaşık olarak işte İtalya'ya falan inmiş durumda bu e, Menderes'in bir kolu. Ve daha da fenası bu e, sıcaklık farkı azaldığı zaman bu jet akımları parçalanıyor, bölünüyor. Ve aralarda iki jet akımı arasında sıkışan alanlar oluşmaya başlıyor. Ve ikinci olay yani bu sıcaklık farkının azalması nedeniyle olan ikinci şey de bu jet akımının yavaşlaması. Yavaşlaması demek bir bu jet akımları bütün Kuzey Yarımküredeki hava olaylarını etkilediği için belli hava olaylarının daha kalıcı hale gelmesi daha uzun sürmesinden oluyor. İşte şu anda yaşadığımız olay aslında neredeyse tam olarak bu. Çünkü mevcut jet akımlarının durumuna bakarsanız şu anda işte dediğim gibi bir kolu yaklaşık İtalya'ya doğru inmiş. Bir jet takımı var. Bunun üstünde kalan alan, kuzeyinde kalan alan Avrupa oluyor. Orta Avrupa aşırı sıcak. Daha sonra bu yukarı doğru çıkıyoruz, S'ye doğru ve bir altında kalan düşük basınç alanında da işte Yunanistan, Bulgaristan biz kalıyoruz. Burada da aşırı yağışlar ortaya çıkıyor. Şimdi Jennifer Francis'ın yazısına bakarsak kışın olan e, aşırı soğukları buje takımlarının bozulmasına bağlıyor. E, ama onu şimdi atlayalım. Bizi şu anda ilgilendiren yeni bir araştırmadan bahsediyor. Yeni yapılan araştırmalardan bahsediyor. Yazın e, yaşanan e, aşırı sıcak dalgalarının, e, orman yangınlarının, kuraklıkların ve sel felaketlerinin de yine jet akımlarının bozulmasından kaynaklandığına dair araştırmalar olduğunu söylüyor. Özellikle de jet akımları bölündüğü, parçalandığı zaman... E, kısmı kıtaya doğru ana, yani Avrupa'ya doğru kayıyor. E, bu da özellikle e, şu dönemlerde oluyormuş e, bu şey takımlarının bölünmesi e, kış, kışın biriken e, kar miktarının daha e, erken erimeye başladığı dönemlerde oluyormuş. Yıllarda oluyormuş. Bu sene malum oldukça sıcak geçti. E, bu nedenle işte hızlı bir şekilde toprak... Kuruyor ve daha hızlı ısınıyor. Bu da işte e, özellikle yüksek e, enlemlerde yüksek sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Bu da jet akımlarının bölünmesine neden oluyor. Bölündüğü zaman jet akımının üstünde kalan e, yerlerde aşırı sıcaklar, altında kalan yerlerde de aşırı seller oluyor diyor. Ve buna örnek olarak da e, 2003'teki Avrupa sıcak dalgası, 2010'daki Rusya sıcak dalgası... E, Aşırı sel olaylarında da Pakistan 2010 seli, Japonya'daki 2018 selinin doğrudan doğruya bu bölünen jet akımı paternine bağlı olduğunu söylüyor. Yani şu anda yaşadığımızda, haritalara baktığımızda tam olarak bu. Ama maalesef bunlar sanki hani kimsenin bilmediği şeyler, bilgiler muamelesi görüyor ve konunun uzmanları bile maalesef işte meteoroloji uzmanları falan bile bunlardan bahsetmiyorlar ve her şeyi ee, sanki işte normalde de olabilen bir olayın tekrarıymış gibi e, anlatıyorlar. Evet ve eleştiriler de mesela şeyden işte yapı, yapılaşma yüzünden dereler şey oldu filan diye. Elbette onun da payı var çok var hem de o ama, etkiyi arttırıyor ama yağışı arttıran o değil yani. Yağışı arttıran, arttıran o değil. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani çeşitli bilim insanı dostlarımızla da programcılarımızla da hatta tartıştığımız konulardan bir tanesi de bu. Yani Elbette çok şehirleşmenin yarattığı, işte çeşitli havzaların kötüye kullanılması falan çok sayıda gerekçe var. Ama asıl yağışların olmasının, bu sellerin, suların götürmesinin ana sebebi tabii tabi ki küresel iklim değişikliği. Yani. Jennifer Francis'in ve arkadaşlarının şeyde Environmental Research Letters'ta 2015'te yayınladığı bir makale var. O makaleye de baktım. Makalenin özet bölümünde çok net şöyle bir cümle var. İşte bütün yaptıklarını anlattıktan sonra diyor ki şunu bulduk. E, mevsimsel şeyin e, bu e, jet akımlarının mevsimsel ve bölgesel değişikleri ve zayıflaması, yani daha yavaşlaması e, ve işte bu menderesler oluşturacak şekilde şeklinin bozulması e, ile e, yaşanan... E, İklim felaketler arasında güçlü bir bağlantı vardır. Artık ısınmaya devam ettiği sürece ve artan sere gaz emisyonları artmaya devam ettiği sürede de buna bağlı bu bozulan jet akımı patenlerine bağlı aşırı hava olayları giderek artacaktır diyor. Bu da doğrudan doğruya bir işte bilimsel araştırmanın sonucu ama işte dediğim gibi kimse bunlardan bahsetmiyor. Yalnız Algor'un konuşmasını bir... Herkese önermek istiyorum. Algor bir, yeni bir TED konuşması yaptı. Ee, şeyde Temmuz ayında yapmış konuşmayı ama galiba bir iki üç hafta önce yayınlandı e, videosu. YouTube'da bulabilirsiniz. Malum TED Talks içerisinde çok fazla e, iklim değişikliği konuşması yapılıyor ama bunlar bu yaptığı konuşma bence mükemmel bir konuşmaydı. Yani Algor'u çok dinledim ama yazdıklarını falan çok okuduk. Al Gore ilk defa bu kadar açıkça ve bu kadar net bir şekilde bu şeyin suçu fosil yakıt endüstrisidir dedi. Hatta alıntı yapayım. Diyor ki bu şeyin iklim krizinin çözülmesinin önünde iki büyük engel vardır. Ya da yaşanabilir bir iklime ulaşmamızın önünde İki büyük engel vardır. Bir tanesi fosil yakıt e, endüstrisinin e, bıkmak bilmeyen muhalefeti iklim politikalarına karşı. İkincisi de e, başlıca sübvansiyonlar yoluyla e, küresel sermaye paylaşımının fosil yakıt şirketlerine gitmesidir diyor. Ve e, konuşmanın bütünü e, isim vererek BP, Shell, Chevron e, ve diğer e, şeyleri doğrudan suçlayarak Kosilacak şirketlerinin nasıl e, iklim değişikliğine sadece neden olmakta kalmayıp çözümünü de engellediğini anlatıyor. E, mükemmel bir konuşma. E, bunu herkese öneriyorum. Öte yandan tabii Türkiye'ye de ufak bir atıf yapacak olursak e, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı, Bakanı Alparslan Bayraktar da. Yok şey. Er Enerji Bakanı. Enerji Bakanı. Şey, Enerji Bayraktar. Bakanı. Afedersiniz. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin karbon net nötr şeyine yol, giden yolu Birleşik Arap Emirliklerinden geçiyor ve stratejik bir partnerlik yaptı Abu Dhabi ile bu hedefe doğru dev bir adımla ilerliyor diye bir yazısı yayınlandı hem İngilizce hem Türkçe herhalde hem de ben İngilizcesini gördüm yani hem de Arapçası da olduğu belirtiliyor the National Newscom'da yayınlandı yani hiç küresel iklim değişikliğinden plan bahsetmeden doğrudan doğruya yenilenebilir enerji şeylerinden de bahsetmeden Birleşik Arap Emirlikleri ile işte petrol gaz ihracatından nasıl yararlandığını ve bölgenin temiz enerjiye geçişinin başını nasıl çektiğini falan anlatan ilginç. Bir ilginç müjde şey. daha var. Ee, evet. Yeni bir müjde daha var. Rosatom da yeni bir açıklama yapmış ve Sinop'a Akkuyu'nun aynısından kuracak evet. diye söylemişler. Akkuyu'nun evet. aynısından dört reaktörde biz Sinop'a kuracağız demişler. Ee, yani teker teker gelmiyorlar maalesef. E, i̇şimiz giderek zorlaşıyor. Aynen öyle. Evet. Açık yeşilden yavaş yavaş çıkalım. Gönül ee, Birkaç hafta önce 22 Ağustos'ta e, hayatını kaybetti. 80 yaşındaydı. Toto Cutugno, özellikle 80 kuşağının yani bizim yaşlar diyelim, e, çok iyi bildiği bir isimdir. E, ama aslında enteresan bir isim. E, kendisi meşhur olmadan önce de besteci olarak, Bujo da senin meşhur şarkılarının yazarlarından, Siphi Nonesi Teppani falan e, yazarlarından biri, e, Toto Cutugno, özellikle bu İtalyano şarkısıyla çok iyi bilinen isim. Hatta Erevizyon da kazanmıştı. Ama onun başka bir aynı albümden başka bir şarkısıyla analım. 1980'de Sanremo müzik festivalinde birinci olan şarkısı Solano ile Toto Cutugno ile Bitirelim Açık Eşili gelecek hafta görüşmek üzere. kalın